Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın Bismillah kitab Husumat Hukuki Çekişmeler Kitabı 1. Müslümanlar arasındaki hukuki çekişmelerde davacının davarlıyı hakim huzuruna getirmesi ve Müslüman-Yahudi arasında meydana gelen çekişme hakkında zikrolunan şeyler babı Ben Abdullah İbni Mesud'dan işittim. Şöyle diyordu, ''Ben bir kimsenin bir ayeti, benim peygamberden işittiğim okuyuşun hilafına okuduğunu işittim. Hemen elinden tutun da onu Resulullah'a getirdim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Her ikimize güzel okudunuz.'' buyurdu. Şube dedi ki, ''Ben Resulullah'ın şunu söylediğini zannediyorum, Kur'an hakkında sakın ihtilaf etmeyiniz.'' Çünkü de belki ümmetler kitaplarında ihtilaf ettiler de bu yüzden helak oldular. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Biri Müslümanlardan, öbürü Yahudilerden olan iki kişi birbiriyle sövüştüler. Müslüman olan zat Yahudi'ye Muhammed'i alemler üzerine sürüp geçer. Seçen Allah'a yemin ederim ki demişti. Yahudi de Müslümana hitaben, Musa'yı alemler üzerine süzüp geçen Allah'a yemin ederim demiş. Bunun üzerine Müslüman elini kaldırıp Yahudinin yüzüne bir tokat vurdu. Yahudi hemen peygamberin yanına gitti. Kendisinden ve Müslümanlardan, Müslümandan meydana gelen işleri peygambere haber verdi. Ve peygamber o Müslümanı çağırdı ve ona bu işten sordu. Müslüman da olanları kendisine haber verdi. Akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana Musa üzerinde hayırlık vermeyiniz. Muhakkak ki insanlar kıyamet gününde o günün korkuşluğundan yıldırım çarpmış gibi bayılacaklar. Onlarla beraber ben de bayılacağım. Fakat ilk ayılan ben olacağım. O anda ben Musa'yı arşın bir tarafına sımsıkı tutunmuş duruyor görüyorum." Bilmiyorum Musa da baylanların içinde idi de, ben de benden evvel mi ayıldı yahut da baygınlıktan Allah'ın istisna ettiklerinden biri mi buyurdu, bulundu. Ebu Musa, Ebu, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş olduğu sırada bir Yahudi geldi. Ya Ebel Kasım Sahabelerinden bir adam yüzüme vurdu diye şikayet etti. Resulullah kim vurdu diye sordu. Yahudi en sağdan bir adam olduğunu söyledi. Resulullah onu çağırınız diye emretti. O adam huzura getirilince sen bu Yahudi'yi dövdün mü diye sordu. O zat da evet. Bunu çarşıda Musa'yı bütün beşeriyet üzerine süzüp geçen Allah'a yemin ederim ki diye yemin ettiğini işittin. Ben de ey habis Muhammed üzerine demetti. Tercih etti dedim. O sırada beni ani bir öfke tuttu da yüzüne vurdum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberler arasında birini öbüründen eksiltme hayırlı nispet etmeyiniz. Çünkü kıyamet gününde insanlar o yunun şiddetinden bayılacaklar. Onların beraberinde ben de bayılacağım. Fakat yerin kendisinden ilk yarılacağı yani kadının ilk açılan kimse ben olacağım. O anda ben Musa ile karşılaşacağım. Musa, ağaç direklerinden bir direğe tutulmuş bulunacak. Bilmiyorum, Musa da bayılanlar içinde bulundu da benden evvel mi ayıldı, yoksa Sina Dağı'ndaki ilk bayılma ile mi hesap olundu? Enes İbn-i Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir Yahudi ensardan bir cariyenin başına iki taş arasında ezmişti. Kadıncağız'a Kana bu cinayeti kim işledi, Fulan falan mı diye soruldu. Nihayet Yahudinin ismi söylenince cariye başıyla işaret etti. Bunun üzerine Yahudi yakalandı ve cürmünü itiraf etmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili emrini verdi. Yahudinin de başı iki taş arasında ezildi. İki, eğer imam Yahud hakim onun üzerine hacil koymuş Değilse, sefihin ve aklı zayıf olan olanın işini geri çeviren kimse babı. Mücabirden zikrolunur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyaçlı kimsenin yaptığı sadakayı, bundan nehiden önce kendisine geri vermiştir. Sonra da böyle kendisi muhtaçken sadaka vermekten nehyetmiştir. Ve İmam Malik muvatta da bir adam diğer biri üzerine bir malı olduğu ve kendisinin de kölesi bulunup da bundan başka hiçbir şeyi yokken bu köleyi azat ettiğinde onu bu, bu azat etmesi caiz olmaz demiştir. Zayıf akıllı veya benzeri sefih kişi adına satış yapıp da satış bedenini o zayıf şahsa veren ve ona iyi ona iyileştirmekle ve kendi işini görmekle, görmekle emreden kimse o zayıf kişi bundan sonra malında fesat yaparsa onun malında tasarruftan men eder. Çünkü peygamber malı zayi etmekten nehyetmiştir ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alışveriş işinde aldanan kimseye alışveriş yapacağını zaman Aldanmak yok de, aldatmak yok de buyurdu. Ve yine peygamber köresini satan kimsenin malını tutmamıştır. Abdullah İbni Umar radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse alışveriş işinde daima aldatılır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen bir şey almak istediğinde İslam'da aldatmak yoktur de buyurdu. Artık o kimse bunu söyler oldu. Kâbir i̇bn Abdullah radıyallahu anh'dan bir adam kendisine ait olan bir kölesini müdebbel olarak azat etti. Onun bu köleden başka hiçbir malı yoktu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu tedbirli azadını reddetti de o köleyi peygamberden Noaim İbn-i satın aldı. 3. Hasımların bazısının diğeri hakkındaki kelam-ı babı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Müslüman bir kimsenin malını koparıp almak için yemininde yalancı olarak and içerse kıyamet gününde Allah kendisine öfkeli olduğu halde Allah'a kavuşur buyurdu. Rabi dedi ki Eş'as İbni Kays el Cindi şöyle dedi. Vallahi bu iş benim hakkımda olmuştu. Benimle Yahudi bir adam arasında bir arazi vardı. O araziyi, o bu araziyi inkar etti. Ben de onu peygambere getirdim. Resulullah bana senin bir beyinem var mı dedi. Ben hayır yok dedim. Ravi dedi ki, bu sefer Resulullah Yahudi'ye hitaben yemin et buyurdu. Ravi dedi ki, ben ya Resulullah o takdirde bu adam yemin eder, benim malımı alıp götürür dedim. Bunun üzerine Yüce Allah'ın şu ayeti indi. Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yirminlerine Bedel az bir pahaya satın alanlar işte onlardır. Onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlara, onlara konuşmaz, onlara bakmaz, onların temize çıkartmaz. Onlar için pek azıklı bir azap vardır. Ali İmran suresi 77. ayet. <gülüyor> Ka'ab İbni Malik radiyallahu anh Abdullah İbni Ebi e, Hadret El Esremi radiyallahu anh bir alacağını meccitte istemiş. Her ikisinin de sesleri evinde bulunan Resulullah işleyecek derecede yükselmiş. Resulullah onlara doğru çıkıp hükürenin perdesine açmış da ya Kâb diye indah etmiş. Kâb belki ya Resulullah deyince Resulullah eliyle işaret ederek alacağından şu kadar mı? yani yarısını bağışla buyurmuştur. Kâb'e ben vallahi bağışladım ya Resulullah demiş. Bunun üzerine Ebe-i de şimdi kalk o diğer yarıyı öde diye emretmiştir. Abdullah İbni Ab El-Kari şöyle demiştir. Ben, Ömer İbni Hattab'tan işittim. Şöyle diyordu. Ben, Hişam İbni Hakim, İbni Hidam El Furkan suresini benim okumakta olduğumu başka lehçe üzerine okurken işittim. Bana o sureyi Resulullah okutmuş idi. Hemen önüne geçmeyi kurdum. Sonra ona namazdan ayrılınca kadar mühret verdim. Sonra zidasına sarılıp onu çektim ve kendisini Resulullah'a getirdim de ben bundan El Furkan suresini senin bana okuduğun lehçeden başka bir lehçe üzerine okurken işittim. Dedim. Resulullah onu serbest bırak buyurdu. Sonra da ona itaben oku buyurdu. O da okudu. Resulullah bu sure işte böyle indirildi dedi. Sonra bana oku buyurdu. Ben de okudum. Resulullah yine Söyle işte böyle indirildi. Şüphesiz ki kuran yedi harf üzerine indirilmiştir. Bu yedi ile indirilmiş olandan kolay gelenle okuyunuz buyurdu. Dört. Masiyetler ve husumetler ehli olanların onların bu hallerini tanıma ve tespitten sonra da onları edeplendirme yolu olmak üzere evlerden çıkarılmaları babı. Ömer İbn Hatta Ebu Bekir'in kız kardeşinin kız kardeşini ölü ardından feryatla ağladığı zaman evinden çıkarmıştır. Ebu Hüreyde radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemin olsun içimden öyle geçti ki namaza ezan okumasını emredeyim de namaza durulsun. Sonra ben cemaati bırakayım da Olamazda hazır bulunmayan topluluğun evlerine gideyim. Evlerinin kendileri içindeyken yakıvereyim. 5. Vasi'nin ölmüş kimse adına nesebe katma isteği ve diğer haklar hususundaki davası babır. Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Abd ibni Zema ile Sa'd ibni Ebi Vakkat fetih gününde Zema'nın cariyesinin oğlu Abdullah'ın nesebi hakkında peygambere dava ettiler. Sad ibn Ebi Vakkas ya kardeşim Utbe ibn Ebi Vakkas bana Mekke'ye geldiği zaman geldiğim zaman zemanın cariyesinin oğluna bakmamı ve onu almamı vasiyet etti. Çünkü o çocuk benim oğlumdur dedi. Abd ibn Zemada o çocuk benim kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur. Babamın döşeyir üzerinde doğrulmuştur dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çekişilen bu Abdurrahman da utbeye çok açık benzemek görüldü de ya Abdü i̇bn Zema bu çocuk senin kardeşindir. Çocuk düşek sahibinin zil, sahibinindir. Zina edene mahrumiyet düşer. Ey sevde sen de bundan sonra bu Abdurrahman'dan perdelen buyurdu. 6 <gülüyor> Bozgunculuğundan endişe eden kimselerden işi sağlamlaştırma, tedbiri almak babı. İdmi Abbas da kölesi iklimeyi kural öğretmek, sünnetleri ve farizaları öğretmek üzerine bağlamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necit tarafına bir suvari müfrezesi göndermişti. Bu müfreze ben Hanife kabilesinden Sumame İbni Uçal denilen bir kişiyi esir alıp getirdi. Bu zat Yemen'in el Yamame beldesi ahalisinin seyyididir. Onu mescidin direklerinden bir direğe bağladılar. Resulullah mescide çıktığında Sumame'e, ya Sumame yanında ne var? Gönlünden ne geçiriyorsun? buyurdu. Sumame Gönlümde hayır ümidi var. Eğer sen beni öldürürsen kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Ve eğer bana af nimetiyle inam edersen nimete karşı şükreden bir kişiye inam etmiş olursun. Eğer fidye için mal istersen işte malım veririm. Ve bu konuşmadan sonra Sumame bağlı olarak kaldı. ravi hadisin tamamını zikretti. Sonunda Resulullah artık salı salıveriniz buyurdu. <gülüyor> Yedi. Suçlunun harem içinde bağlanması ve hapsedilmesi babı. Ve Nafi İbni Abdülharis Mekke'de Safvan İbni Umeyye'den Umer razı olursa satın almış, onun satın alışı ve Beytulman'ın satın alışı olmak. Eğer Umer razı olmazsa Safvan'a 400 dinar veya dirhem verilmek üzere hapishane yapmak için bir ev satın aldı. Abdullah İbn-i Zübeyir de Mekke'de emirli günlerinde suçluları hapsetmiştir. Ebu Huleyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafında bir suvari birliği gönderdi ve bu birlik bel Hanife kabilesinden Sumame İbn-i Usel denilen bir adamı esir alıp getirdiler. Ve onu Medine Mescidi'nin direklerinden birisine bağladılar. 8- Borç verenin alacaklısından ayrılmayıp onunla sabit ve daim olması babu. Cab ibni Malik el Ensariden Abdullah ibni Ebi Hazret el Eslemî radıyallahu anhu üzerine alacağı vardı. Cab ibni Malik Ebu Hazret'e kavuştu ve ondan ayrılmayıp alacağını istedi. Onlar birbiriyle söyleştiler. Hatta sesleri yükseldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi de ya Ka'b dedi eliyle alacağının yarısını indir der gibi bir işaret yaptı. Bunun üzerine Ka'b İbni Hadret'teki alacağının yarısını aldı da diğer yarısını ona terk etti. 9 Alacağın ödenmesini istemek babı. Habbat İbni Eret radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben cahiliyet devrinde demirciydim. Benim As bin Vail üzerinde ücret olarak alacak dirhemlerim vardı. Ona geldim ve ondan alacağımı ödemesini istedim. O da bana sen Muhammed'e küfretmedikçe sana olan borcumu ödemem dedi. Ben de vallahi ben Allah seni öldürüp de sonra seni tekrar diriltmedikçe Muhammed'e küfretmem dedim. Bu o bu defa o. Öyleyse sen beni övünceye sonra da öbür dünyaya diriltirip bana mal ve çocuklar verilinceye kadar bırak da ben sana olan borcumu orada ödeyeyim deyip eğlendi. Bunun üzerine akabinde şu ayet indi. Ayetlerimizi inkar kafir olan ve bana elbet mal verecek diyen adamı gördün mü? Meryem suresi 78-80. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitabun fil lukata. Yerde bulunup kaldırılan buluntu şeyin hükmünün beyanı babı. Birinci bab. Buluntu şeyin sahibi gelip de onun alametine haber verdiği zaman buluntu'yu yerden kaldırıp almış olan kimse o buluntu'yu sahibine verir. Bize şube tahsis etti. Ve bana <gülüyor> Muhammed İbni Beşer tahsis edip şöyle dedi. Bize Gunder tahsis edip şöyle dedi. Bize... Şu Seleme'den tahsis etti. O şöyle demişti. Ben Suveyt İbni Kafele'den işittim. O şöyle dedi. Ben Ubey İbni Kehap radıyallahu anh'a kavuştum da o şöyle dedi. Ben bir kese bulup aldım. İçinde yüz diler vardı. Akabinde peygambere geldim. Ne söyledim? Onu bir sene bildirip ilan et buyurdu. Ben de bu keseyi bir sene ilan ettim. Fakat onu tanıyan kimseye tesadüf etmedim. Sonra peygambere geldim. Peygamber bir sene daha bildir buyurdu. Onu bir sene daha ilan ettim. Fakat sahibini bulamadım. Sonra üçüncü defa peygambere geldim. Bu sefer peygamber bu paranın kesesinin sayısını kesenin ağız bağını iyi korur. Sahibi gelir de bunları doğru haber verir ise keseyi ona ver. Gelmezse onunla yararlan buyurdu. Ben de onunla faydalandım. Hadis Trabisi Şube dedi ki ben bir zaman sonra Seleme İbni ile Mekke'ne kavuştum. Seleme bana Suveyt İbni Kafele ve bulduğu paranın 3 yıl mı yahut 1 yıl ilan edildiğini söylediğini iyi bilmiyorum.'' dedi. 2. Yetik devenin alınıp alınmayacağı bağlı. Suveyt İbni Halit El-Cuheyn'i radiyallahu anh söyle demiştir. Bir bedevi peygambere geldi ve ona bulup da kaldırdığı buluntu bir şeyin hükmünü sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bir sene ilan et. Sonra bunu bunun çıkınlığı ve ağzını bağla, saklayıp koru. Bir müddet içinde, bu müddet içinde birisi gelir de buluntuyu ve onun sıfatlarını sana haber verirse onu kendisine ver. Kimse gelmez ise kendin onunla nafakalan buyurdu. Sorucu kişi ya Resulallah yitik koyunun hükmü nedir? Dedi Resulallah o ya senin ya mümin kardeşinin yahut da kurdundur. Yani bu yitik koyunu sen alır, ilan eder ve sahibini bulamazsan sana aittir. Sen almazsan mümin kardeşin alır, o onu koruyan o mültekitindir. O da almazsa artık koyun kurdundur buyurdun. Bu defa da kimse, o kimse yitik devenin hükmü nedir diye sordu. Bu defa peygamber yüzünün rengi değişti ve kayıp deveden sana ne var? O hayvanın tabanı ve su beraberindedir. Sahibi buluncaya kadar kendisini suya gelir ve ağaç yer buyurdu. 3. Koyun itiğinin hükmünün beyanı babı. Bize Süleyman İbni Bilal, Yahya İbni Said'den, o da El-Nunbayis'in himayesinde bulunan Yezid'ten tatsız etti. Yezid, Zeyd İbni Halid radiyallahu anh şöyle derken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme buluntu bir şeyin hükmü soruldu. Zeyd İbni Halid kesin olarak söyledi ki, Peygamber sonucu sen onun çıkınını ve ağzını bağla, İyice tanı. Sonra onu bir sene bildir, ilan et buyurdu. El-Mümbayıs'ın azatlısı yazıp şöyle diyordu. Eğer buluntu itiraf edilmezse, onu bulup almış olan kimse, onurla laf lafakalanır ve buluntu onun yanında bir emanet olmuştur. Süleyman İbni Bilal dedi ki, Yahya İbni Said şöyle dedi. İşte onun yanında bir emanet olmuştur. Sözü Resulullah'ın hadis içinde mi yoksa Yezid'in kendi tarafından mı söylendiği bir şey mi olduğunu bilmediğim şeydir. Sonra o sorucu, ya Resulallah koyun yitiği hakkında nasıl görürsün dedi Peygamber onu tut al çünkü o ancak senin yahut mümin kardeşinin yahut da kurduğundur buyurdu. El-Mümbayis'in azaltması Yezid o yani koyun yitiği de ilan edilir dedi. Sonra Sonuncu tekrar peygamberi deme hakkında nasıl rey edersin dedi. Zeyd-i Halid dedi ki bunun üzerine peygamber onu serbest bırak çünkü onun ayakkabısı ve su turumu beraberindedir. Sahibi su başında onu buluncaya kadar o kendisi su başına gelir ve ağaçları yer yani yaratılışı kuvvetlidir. Korunmaya ihtiyacı yoktur buyurdu. Dördüncü bak. Buluntunun sahibi bir sene ilandan sonra bulunmazsa artık o şey onu bulup alanındır. Zeyd ibn-i Halid şöyle demişti. Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama geldi de yerde bulunup alınan bir şeyin hükmünü sordu. Resulullah çıkılını ve ağız bağını tanıyıp koru, sonra da onu bir sene bildirip ilan etti. Eğer sahibi gelirse verirsin, sahibi gelmezse artık senin halin onunladır buyurdu. O sorucu kişi koyun itinin hükmü nedir dedi Resulullah. O senindir yahut mümin kardeşinin yahut kurdundur buyurdu. O kimse bu defa deve itinin hükmü nedir dedi Resulullah. Bunu almaya senin ne hakkın var? Bunun ayakkabısı ve su turumu beraberindedir. Sahibi ona kavuşuncaya kadar kendisi suya gelir ve ağaçları yer buyurdu. Beşinci babı. Bir kimse denizde bir ağaç parçası bulduğu yahut da bir kamçı yahut da bunun benzeri bir şey bulduğu zaman ne yapar? Bunları alır mı yoksa tek eder? Ve Elleis İbni Sa'd şöyle dedi. Ben Cafer İbni Rabia, Abdurrahman İbni Hürmüz'den, o da Ebu Hureyde'den tahsis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından bir adam zikretti. O adam İsrail oğullarının birinden ödünç olarak bin dinar vermesini istedi. Hadisini Etti. Ona ödümüş veren kimse deniz kenarına çıktı. O malını getirmiş bir gemi görmek umuduyla bakıyordu. Sahilde bir ağaç parçasıyla karşılaştı. Onu ailesinin evde yakması için aldı. Evde onu parçalayınca içinde paraları ve mektup sahibisini buldu. Altıncı bab Bir şahıs yolda bir hurma tanesi bulduğu zaman bunu alıp yemesi caiz olur. Bize Muhammed İbni Yusuf tahtis edip şöyle dedi. Bize Sufyan Mensur'dan, o da Talha'dan, o da Enes İbni Malik'ten tahtis etti. Enes İbni Malik radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem giderken yolda bir hurmaya rastladı. Bunun sadaka hurması olmasından korkmasaydım muhakkak onu alır yerdim buyurdu demiştir. Ve Yahya İbni Sa'd el-Kad'dan şöyle dedi. Bize Sufyan Es-Servi edip şöyle dedi, ''Bana Mansur İbni Mutemir tahdis etti ve Zayde İbni Kudame yine Mansur'dan, o da Talha İbni Musarraf'tan söyle, söyledi ki, o bize Emes tahdis etti.'' demiştir. Buhari dedi ki, ''Ve bize Muhammed İbni Mukatil tahdis edip şöyle dedi, bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi.'' Bize Mamur Raşid, Hemmam İbni Netbit'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan haber verdi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben alemin yanında döner gelirim ve döşemin üzerine düşen bir hurmayı bularak alır, yemek üzere onu kaldırırım. Sonra saraka hurması olmasından korkarım da onu muhakkak surette bırakırım demişti. 7. bak Mekke ehreminin buluntu eşyası nasıl ilan edilir? Ve Tavus el-Yemani İbn Abbas'tan o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söyledi ki peygamber Mekke'nin yetimi ancak sahibinin lehine koruyacak olan bir ilanı müstesna alıp kaldırılmaz. Buyurmuştur ve Hadis el-Haza ikremeden o da İbn Abbas'tan söyledi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin yetiği ilan ediciden başka kimse tarafından alınıp kaldırılmaz buyurdu. Ve Ahmet İbni Sa'd şöyle dedi. Bize Rahf tahtis etti, bize zekeriya tahtis etti, bize Amr İbni Dinal iklim eden, o da İbni Abbas'tan tahtis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin dikenli ağacı kesilmez, av hayvanı ürkütülmez, yetik eşyatı, ilan edecek kimseden başkasına alıp kaldırması halal olmaz. Yeşil otu koparılmaz buyurdu. Abbas ya Resulallah ıhır bitkisi müstesna olsun dedi. Resulallah ıhır olsun müstesnadır buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh tahsis edip şöyle dedi. Aziz ve celil olan Allah Resulallah Mekke fethini müezzel kalınca Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde ayağa kalktı. Allah'a hamd ve sela etti. Sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah fili Mekke'ye girmekten men etmiştir. Rasulunu ve müminlerin de bir defa olarak Mekke ahalisine musallat etmiştir. Mekke benden evvel hiçbir kimse için asla halal olmuyordu. O yalnız bir gündüzün bir saatinde benim için halal kalınmıştır. Benden sonra hiçbir kimse için ebeydiyen halal olmayacaktır. Mekke'nin av hayvanları ürktürmez. Dikene bile koparılmaz. Hiti'yini kimse elini uzatıp alamaz. Meğer ki sahibini arayıp bulmak isteyen olsun. Her kim her kimin bir kimsesi öldürülürse o iki şeyden hangisi kendi hakkında daha hayırlısı onu isteyebilir. Yani iki şey arasında muhayyedir. Ya kendisine diyet verilir yahut öldürülen kimse kısasen öldürülür. Abbas ya Resulallah ıshırdan başka zira biz onu kabirlerimizde ve evlerimizin inşasında kullanıyoruz dedi. Bunun üzerine Resulallah ıshırdan başka buyurdu. Bunun akabinde Yemenli bir zat olan Ebu Şah ayağa kalktı ve bunları benim için yazınız ya Resulallah dedi. Resulallah bunları Ebu Şah için yazınız buyurdu. Ravi Velid dedi ki, ben evzaiye benim için yazılın. Resul, ya Resulullah sözü nedir dedim. Resulullah'tan işitmiş olduğu şu hütbenin yazılmasını istedi dedi. Sekininci bahat. Hiçbir kimsenin hayvanı izinsiz olarak sağlamaz. İbn-i Ömer Radyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kimse diğer dinin hayvanının sütünü onun izni olmadan sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerin naklonunmasını ister mi? Hayvanların memelerini de insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiçbir kimse diğerinin hayvanının sütünü onun izni olmadan sağmasın. 9. Bab bunun eşyanın sahibi bir sene sonra geldiği zaman bununla onu sahibine verir. Çünkü o bulanın yanında bir vediyadır. Zeyn ibn-i Halid el anh şöyle demişti. Bir adam bulduğu bilgiti yiğitim hükmünü Resulullah'a sordu. Resulullah onu bir sene ilan et. Sonra onun ağız bağını ve çıkını iyice tanı. Sonra onunla lafa kalan. Eğer sahibi gelirse onu sahibine iade et buyurdu. Sahabeler Ebu Zerl ve Ebu'l-Vak'te o adam, ''Ya Resulallah koyun yetiğinin hükmü nedir?'' dediler. Rasulullah ''Onu tut çünkü o ya senin ya kardeşinin yahut kurdundur.'' Yani bu yitik koyunu sen alır, ilan eder de sahibini bulamazsan o sana aittir. Sen almaz da mümin kardeşin alırsa onundur. O da almazsa artık koyun kurdundur buyurdu. O adam, ''Ya Resulallah yetik devrinin hükmü nedir?'' diye sordu. Zeyn i̇bn Halid dedi ki Resulullah öfkelendi. Hatta iki yanağın yüzü kızarttığından sonra ondan sana da sahibi ona kavuşuncaya kadar o hayvanın ayakkabısı ve tutulumu beraberindedir. Buyurdu. Onuncu var. Yitiyi bunlar şahıs ona muhakkak ona hak kazanmayan kimsenin almaması için zayi halde terk etmeyerek alır mı? Bize Şube Selamet İbni Kuheyl'den tahtı sıktı. O şöyle demiştir. Ben Suveyt İbni Kafeler'den, Kafeler'den işittim. O şöyle dedi. Ben Selman İbni Rabia ve Zeyd İbni Sunan ile beraber bir gazvede bulundum. Derken bir kamçı buldum. Bunlardan biri bana o kamçıyı at dedi. Ben de hayır atmam. Lakin sahibini bulursam bunu ona veririm. Sahibini bulamazsam onunla faydalanırım dedim. Kazadan döndüğümüzde hac yaptık. Akabinde ben de Medine'ye uğradım. Ubey bey i Kabe düşürülmüş kamçıyı almanın hükmünü sordum. bey dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında içinde 200 dinar olan bir keşap oldum. Onu Peygamber'e getirdim. Peygamber bunu bir sene insanlara insanların toplantı yerlerinde bildir ilan et buyurdu. Ben de bir yıl onu ilan ettim. Sonra Peygamber'e geldim. Peygamber yine onu bir yıl ilan et buyurdu. Ben onu bir yıl daha ilan ettim. Sonra peygambere geldim. Peygamber yine onu bir yıl ilan etmiyordu. Ben onu bir yıl ilan ettim. Dördüncü defa peygambere geldim. Peygamber dinarların sayısını ağız bağını, kabını iyi tanır. Eğer sahibi gelir de sayısını çıkınla ağız bağını haber verirse, keseyi ona ver, gelmezse onunla yararlan buyurdu. Bize abdan tahtis edip şöyle dedi. Bana babam Osman İbni Cebele, Şube ibni Haccaç'tan, o da Seleme İbni Kuheyl'den olmak üzere yukarıda zikredilen bu hadise haber verdi. Bu rivayette Şube şöyle dedi. Ben bir zaman sonra Mekke'ye Seleme ibni Kuheyl ile buluştum. Bu sefer Seleme bana Süveyd, kabın bulunduğu bu parayı 3 yıl mı yoksa 1 yıl mı ilan ettiğini söyledi pek bilmiyorum dedi. 11. eşyanın eşyayı ilan eden fakat onu sultana teslim etmeyin veya yükseltmeyen kimse bağlıdır. Zeyd İbni Halid radiyallahu anh o şöyle demiştir. Bir çölbe devisi peygambere gelip bulunmuş itik eşyanın hükmünü sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir sene ilan et. Eğer bunun çıkınlığı ve ağız bağını sana haber veren bir kimse gelirse bunu ona ver. Kimse gelmezse Bununla sen defa kalan buyurdu. Bedevi peygamberi deve itiğinin hükmünü sordu. Bunun üzerine peygamberin yüzü değişti ve ondan sana da su ve ayakkabıları beraberindedir. Kendisi suya gelir ve ağaçları yer. Sahibi onu buluncaya kadar da onu kendi başına bırak buyurdu. Bedevi bu sefer peygambere koyun itiğini sordu. Peygamber o senin yahut mümin kardeşin yahut kurdundur. Yani bu itik koyunu sen alır, ilan eder, sahibini bulamazsan sana aittir. Sen almazsan mühimli kardeşin alırsa o bulup alanındır. O da almazsa artık koyun kurdumdur buyurdu. 12. maf. Elmera Ebu Bekir'den Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben oranın etrafını araştırıp gözetlemek için gittim derken, Koyunları bulduğumuz kayaya doğru sürmekte olan bir koyun çobanıyla ile karşılaştım. Ona sen kimin çobanısın dedim. Ona Kureşten isminin belirttiği bir adamın çobanı olduğunu söyledi. Ben de onu tanıdım. Bu sefer ona senin koyunlarından sütlüsü var mı dedim. O evet vardır dedi. Peki benim için süt sağır mısın dedim. Ona evet sağırım dedi. Ben ona emrettim de koyunlardan birini tuttu. Sonra ona koyunun memesi üzerindeki tozları silkelemesini emrettim. Sonra da ellerini silkeleyip temizlemesini emrettim. Ravi avuçlarından birini diğerler vurup şöylece temizlediğini söyledi. Akabinde benim için bir içimlik miktar süt sağdı. Ben Resulullah için deriden bir kap yapmıştım. Ağzında bir bez vardı. Sütün üzerine biraz su döktüm. Hatta kalın Aşağısı biraz soğudu, nihayet Peygamber'in yanına geldim ve iç ya Resulullah dedim, Resulullah içti, ben de bundan hoşnut oldum.